Böyle inandırıcıydı ki bunları söylerken, acaba kalsam daha mı iyi olur diye düşündüm bir ara. Ama sonra kesin bir dille, burada kalmayacağımı söyledim. ''Hem ne görmeyi umuyorsunuz ki oralarda?'' dedi yüzbaşı hala aklını çelmeye çalışarak. ''Savaşların nasıl olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz?'' ''Mihaylovski-Danilevski savaşını okuyun. Güzel kitaptır. Her şeyi ayrıntılarıyla ele almıştır. Kolorduların mevzilenişi, savaşın gelişmeleri...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 Dedi piposunu doldururken bir Junkerimiz var da burada felsefe yapmayın sever. Siz onunla konuşun. Şiirde yazıyor. Yüzbaşıyla burada Kafkasya'da tanışmıştım. Ama kendisini daha Rusya'dan biliyordum. Annesi Maria Ivanovna Hlupova'nın sahibi olduğu ufak çiftlik benim çiftliğimden iki verst ötedeydi. Kafkasya'ya hareket etmeden önce kendisine uğramıştım. Yaşlı kadın Kafkasya'ya gidecek olmama çok sevinmişti. Çünkü paşenkasını görecek.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 Ertesi gün sabahın dördünde kapımdaydı yüzbaşı. Apoletsiz, eski, eplemiş bir ceket ve genişçe bir lezgin pantolonu giymişti. Başında sararmış kurpeyden, koyunpostundan beyaz bir papak vardı. Pek de göz alıcı olmayan bir az kılıcını da omzuna çapraz asmıştı. Seyrek kıllı kuyruğunu sallaya sallaya hafif bir rahvanla yürüyen, başı hep önüne eğik bir maçtak, maçtak küçük bir at cinsi, vardı altında.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 Oldu. 12. Birliğimiz bu bir yürüyüş kolu oluşturup yeniden şarkılarla kalenin yolunu tuttuğunda vakit epiği geç olmuştu. Son pembe ışıklarını açık saydam gökyüzünde kıvıltısızca duran ince uzun bir buluta saplayan güneş karlı dağ doruklarının gerisine inmişti. Karlı dağları yavaş yavaş leylak rengi bir sis kaplıyordu. Bir tek